Orta Doğu ve Balkanların en, en, iyi, iyi. en iyi, harika, en iyiden de iyi, en iyi diye iddia eden birisi varsa ondan da iyi. <gülüyor> <gülüyor> Podcast'ı Evet, hepiniz hoş geldiniz. Evet, podcast kanalıyız. Evet. Değil mi? Öyleyiz. Değil po mi? Podcast kanalıyız. Umarız. Ee, podcast'te de böyle işte bir şeyler konuşacağız. Evet. Mesela bugün, bugün efsanevi 93 konserlerinden bahsedeceğimiz gibi. Aynen. Yani bunu da... Sadece 93 konserleri konser. Konserleri değil <gülüyor> Konser dedim. <gülüyor> <Konserleri gülüyor> değil <gülüyor> sadece ve Türkiye'deki büyük festivaller. Aynen. Son i̇şte dönemde olanlar. Gördüklerimizi birazcık, görmediklerimiz. Birazcık tamam. isteğim şuydu. Yani... O zamanlar ve bizim ilk gittiğimiz zamanlar kimler geliyordu, şimdi kimler geliyor. Ha, evet. Bunu görelim. Evet, ya eskiden çok fazla insan geliyormuş bu arada. Evet, yani. Şimdiye göre yani. Baktığın zaman işte altıncanlar John'lar, Guns Roseslar, Scorpions'lar, Michael Jackson. Lar. Tabii. Ama bu olay aslında öyle değil, değil. Nasıl değil biliyor musun? Şöyle bir efsane var. Şimdi birazcık tarihine gidersek. Türkiye'ye kimse gelmiyormuş aslında. Hemen hemen. Ha öyle mi? <gülüyor> evet. Türkiye'nin Ama bu çok eski. 80'li 70'ler falan mı? Tabii var? tabii. 80'lerden basit. Şu an düşün ki mesela 80'lerde Amerika'da Michael Jackson, Madonna, Fırtınası esiyor. Elton John'lar falan zaten tabii. hep akıyor. Stadyum konserleri devasa. Tabii da. stadyum konserleri inanılmaz. İngiltere'de de sen Iron Maiden'dan Judas Isai'ndan Vembley'den çıkmıyorlar. Tabii. Bir Queen gerçeği var. T efsane. Kurtar, evet, evet. Ondan sonra... Ki filmini izledik. Evet. Bayağı, bayağı iyiydi. Bayağı iyi. Ondan sonra... 92'de olmuş Türkiye'nin ilk şeyi. Stadyum konseri. Ha Ve, değil mi? Evet. Aa baya 93 zaman bunun aslında şeyi. Pinky tabi, gibi bir şey. Tabii tabii evet. İlk olduğu anla itibaren ikinci sene patlatmışlar yani tamam. kombayı. Şöyle 92'de gelen de Brian Adams. Brian Adams mı gelmiş? Evet Brian Adams. Run to you. Tek Aynen. En iyi bildiğin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben de sadece o şarkısını biliyorum. Başka uh -huh. bir hiç bir tersi bilmiyorum yani. Onun dışında <gülüyor> I don't care. <gülüyor> ha şöyle yalnız Brian Adams şöyle bir şey yapmış. Hı uh hı. -huh. Don't know what to say to you mu? Öyle bir şarkısı vardı galiba. Bilmiyorum. Onun öyle bir şey ismi. Onun klibini de İstanbul'da çekmiş. Yani ben oraya gidiyorum. bir şarkısı. Aa öyle mi? Tabii tabii. Oha çok ilginç. Evet Şarkı evet. Hiç bilmiyordum bunu. Tabii tabii. Klibi İstanbul'da çekmiş. Tuğrul belki bunu biliyordur ya. Youtube'da var. Gelirse. Aynen olabilir. Belki duymuştur. Ondan sonra Youtube'da da var. Böyle gayet taksilerden iniyor bilmem ne falan. Gayet takılıyor. Aynen. Ondan sonra ama... Aslında Türkiye'de de yani şöyle komik bir şey var Türkiye'de de kimse Brian Adams'ı takmıyormuş. Yok abi ben Brian Adams'ı <gülüyor> işte bir yerdeki turlam öğrendim. Hı -hı. Başka hiç böyle yani hiç bilmiyordum ki o zamanlarda aktif böyle yani metalde metal falan dinlediğim dönemler hiç haberim yoktu. Turlan sonra ben öğrendim ben yani hoşuma gitti böyle ama şey yani ya çok yani da... açığa dinler misin? Dinlerim ara sıra Aha, ha, belki çok nadir. Yani eski taysterimde yani. olduğu için dinlerim. Yani kendim özellikle arayı Brian Adams ne yapmış falan. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Tamam yani. Ya sonuçta bir rock metal değil. Değil hafif artık. güzel böyle kadife sesi dediğimiz tabi abilerimizden böyle tribe girdiğin zaman aç dinle Öyle evet, evet evet <gülüyor> ya da işte manita geldiği zaman aç dinle <gülüyor> yani şu an tribe girdiğin zaman ne açılıyor benfero feno açtım <gülüyor> ezen <gülüyor> saçma ha, sapan hep orada onlar açmadığımızdan değil yanlış anlama <gülüyor> <gülüyor> tabii ki biz de açıyoruz en bak. çok de... <gülüyor> neyse Brian Adams'ı kimse takmıyormuş ama ulan Türkiye'de ilk defa stadyum konseri oluyor tabii. İnen in Üst stadyumunda evet, öldürmüşler Gerçekten mi? Böyle bir şey olamaz. Yani Türkiye'nin ilk büyük rock konseri, Brian Adams'ın 92'de oluyor. Aynen öyle, evet. Vay çok iyi bilgi, bunu bilmiyordum bak. Hı, 92'de böyle oluyor. İlk stadyum konseri var ya, yok etmişler in önünde stadyumunu. Deli gibi kalabalık, şeyden, balkonlardan, işte o Beleştepe zaten in önünde Hı -hı. meşhur Beleştepe Oralar da insanlar full. Brian Adams demiş ki, şuraya bir projeksiyon tuttun kim oradakiler? Ciddi misin? Yani? diyoruz da? projeksiyonu çevirmişler. Demişler ki ulan insanlar camdan mamdan sarkıyor. Bu ne? Falan demiş. <gülüyor> Ama aslında kim soru da Brian Adams için yok. Tabii tabii yok. Ne Sadece oluyor? oluyor bir şey oluyor yani. Orada <gülüyor> something happens yani. Ama yani Brian Adams umurlarında değil. Hani oraya Mustafa Keser'i de koysan aynı şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> kahtalı mıçı. Tabii kahtalı mıçı falan. Ondan sonra böyle yani ilk böyle başlamış ama şöyle araştırdığın zaman şöyle bir şey görüyorsun o da çok ilginç onlar bir muhabbet de yapalım Aha. değinmeden geçmeyelim 14 Temmuz 1987'de Queen Afyon konseri diye Aa, efsane evet. bir troll var evet, abi yani şey olarak zaman sıralarınızı gidiyorsak evet. buna ben de denk geldim diyorlar ki işte Türkiye'nin bir şey konseri <gülüyor> ya bunu da işte o ekşideki adamın Şeyi. Yani bu olay sadece eksi adamın trollüyle başlıyor değil mi? Yani tabii, tabii. bir adam evet. bir başlık açıyor ve troll bir entry giriyor. Evet evet. Adeta direkt o konseye gitmiş gibi anlatıyor. Biz işte İzmir'den çıktık otobüslerle şöyle gittik falan filan bilmem ne. Hani mesela aç şimdi insanlar 93'teki işte Gazmioğlu'sun konserlerini Metalik konserlerini falan Hı -hı. yazmış. Aynı onlar gibi adam yazmış şeyi yani nasıl diyeyim hani afiyom konserini nasıl gittiğini yazmış işte otobüslerle şöyle gittik İzmir'den ha, bayağı, şöyle çıktık türk... falan. Tabi tabi. Çok iyi. Ya şey konserde neler olmuş bitmiş falan. Yani de böyle trolleyin yani. Tabii mi? tabii aynen. Ondan sonra zaten böyle ilk başta da anlamıyorsun. Ya ulan niye Afyon'a gittin ki falan oluyorsun Queen de Ama böyle adam o kadar ciddi anlatıyor ki gerçekten yaşamış ya. Hatta yani. şey diye bahsediyor hı. işte. Ya işte buna sadece gelenler hatırlar. Heh, evet evet, i̇şte evet. böyle o kadar güzelliği sadece gelen insanlar anlatacak size. Bilmiyorum. Hani hiç dışarıda bir haberi yok falan. Ben bakmıştım okuduktan sonra. Hı hı. Bulduğun kaynaklarda sadece böyle işte bloktur, eksözlükdür falan gibi. Tabii tabii. Yani evet. Sadece böyle herifin kurduğu bir organizasyon. Tabii Çok tabii. Öyle yani. değil. Yani. Aynen öyle. Hiçbir gazetede, masada çıkmaz Blog mı? Yok yok. Metallica konseri televizyonlarda starlar bilmem neler falan hmm. çekiyor. Yani deli gibi. Ya i̇şte o, bir de o dönemlerde işte şey var. Öyle büyük konser 93 Michael Jackson konseri var. Hı -hı. Adamın uçakta inişinden binişine, taksi Aynen. yolculuğuna falan hani hepsi e, Michael, videoya alınıyor. Michael Jackson tuvalete girdi. Az önce cümleni yedi. Yoksa dolma bahçeye gitmiş, onu, orayı ziyaret etmiş falan filan. Bunlar böyle ordularla, kameraman hmm. ordularıyla geliyorlar. Tabii canım. Düşün yani. Öyle bir ortam. Queen gelecek. Bunları kimse oh, bilmeyecek falan. Saç Zor. Ondan sonra neyse oradan mı troll olduğunu birkaç yerde şöyle anlıyorsun. Bir işte <gülüyor> Queen işte şey de bir şeyler yapıyor. Thank you, Afyon, Kaka, İsa Arvin'in falan diye böyle uzun, uzunca söylüyor. Pardon böyle güzel espriler de çıkıyor işte. Evet Evet tabii o tabii. Ondan sonra gibi. işte Afyon spora başakalar diye falan. <gülüyor> Afyon atkızı diye çıkıyor. Hemen takıma girmiş. Yani İngiltere'de geliyor ya futbol ülkesi. Tabii, hani hemen Afyon formasını giymiş. Afyon <gülüyor> sporla <mı? gülüyor> Ondan sonra... Onda işte diyor ki bir de işte işte Freddie gibi böyle dedikten sonra birkaç tane kendi bilmez şampiyon afiyon başka bir fardı Tezahürat'a başladı ama hemen susular falan filan diyor böyle. Bir de benim asıl kahkaha attığım yer şey oldu işte son kapanış şarkısında. Ha. işte vallahi evet evet. God saved the queen. <gülüyor> Jazz yapsın diye God saved the ata deyip koca deveyi gösteriyor. <gülüyor> Galip şey bu bak, çok temiz bir tiyyo ya. Entry. Aynen kaliteli bir ya. Şey gerçekten. şey söyleyeceğim. bu entry <gülüyor> ya bu işte egzotik başlığı bu Queen konserine ben yeni gördüm. Yani bir yani. bir ay, ay fan olmuştu. Evet evet benim de öyle. Acaba ne zaman yazılmış bu biliyor musun onu? Yok onu bilmiyorum. Ona bakmadım. 2000 hani çoğu 2003'te falan yazılanlar var ama, ama, ama bilmiyorum yok onun hiç bakmadım yani. Ya yani, çok temiz şey bir trol yani hani kaliteli çok düzeyinde. temiz. ya. Evet evet aynen çok temiz. Yani böyle inan inanmadan da çıkmıştık. Evet çıktıysa ben oğlum araştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Baktım var mı böyle bir şey şeyde. Sonra yani. troll olduğunu daha da ispatlamak için galiba altında başka fotoğraflar atmış işte şey diyor işte inanmayanlar için Freddie Mercury'nin e, Afyon valisi ziyareti falan diye. Afyon valisi önünde birinin kafasına Freddie bir Mercury'i koymuşlar. <gülüyor> i̇şte kaldığı termal otelde istek üzere sahneye çıkıyor falan diye. <gülüyor> Saçma sapan. <gülüyor> bir de böyle Freddie Mercury'i koymuşlar. Adam böyle gidiyor işte normal. bir edecek işte İstanbul'da, bir, Afyon'da bir yerde. Aynen. Hemen mikrofon uzatıyorlar. Abi tabii, tabii, senin abi, bir şarkın vardı. Baba mıyım? <gülüyor> ben sizin o şarkı neydi? <gülüyor> tabii, tabii öyle bir gerçek durum yani. Çok evet evet. Ondan sonra... Yalnız, Ondan sonra 93 yıllarında işte şey oluyor. Bu gerçekten yani şeyde Brian Nams'tan sonra Hı. ciddi herhalde Türkiye'deki organizatörler mi artık evet. yatırım yapıyor? İşte bu işi yapan Ahmet San. Hı. Evet. Bunu konuşmuştuk ya daha önce de. Ahmet San işte bu şeyde e, yeteneksel sizde jürilik yapıyoruz. Yok. Popstar'da Popstar'da. Pop Pop Kanada'daki Popstar'da jürilik yapan Ahmet San Ahmet San değil bu arada. Ahmet San yani. San San. Öyle mi? Hı -hı. Ahmet San Okay. <gülüyor> tamam inan. <gülüyor> şu an anladın değil mi? Yani şu an Şey yani o organizatörlük şirketi var zaten. O kaldı kapı hepsini getirmiş vallahi yani. yani Ondan sonra? getirdiği isimler de işte Guns <gülüyor> Roses, Elton John, Metallica, Sting, Bon Jovi, Hı -hı. Scorpions, Michael Jackson, Madonna. Yani, yani büyük. Hepsi büyük. Yani, yani bir tane böyle şey, küçük isim yok. Her kitleye hitap edecek. Yani şu saydığım işte kaç grup var? 10 tane, 9 tane grup var. Hı -hı. Hepsi herhalde... Bütün Türkiye toplar yani. Evet evet. Aslında Michael Jackson düşünün o zamanın en büyüğü yani daha tartışması yok. Tartışması. Yani Michael Jackson geldiği zaman ülkede akarsular duruyor. Michael yani. Jackson geldiği zaman da biraz şey var. Geldi yani evet biraz sakat işler de olmuş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazı mesajlar da vermiş kendisi ama. Yani işte havaalanında işte iniyor. <gülüyor> Uçaktan tabii işte bütün basın ordusu bilmem ne haberler mi haberler işte gazeteler kameralar falan. Tam o sırada şey işte Türkiye'ye hoş geldin imajıyla. iki tane bir kız, bir erkek çocuk. Ellerinde böyle işte çiçekler bir şeylerle falan. Mike yanına gidiyor. Ne kadar yanmış. <gülüyor> ne kadar yanmış. Hiç bilmesen. Hı. dışarıdan baktığında ne kadar tatlı dersin. Evet. evet. Ya, tatlı. Yes, yani. evet, evet evet. Yani bunu büyük Türkiye'de bilmiyor. Evet, bilmiyor. O, <gülüyor> o, daha o, daha zor, o zaman olduğunu diyorum zaten kimseyi bilmiyor. Yani. Evet. Ya baya böyle çocuklar bunlara çiçek götürüyor. işte bir şeyler falan. Adam da bunları alıyor, öpüyor. Yalakları da <gülüyor> iyi ki... <gülüyor> İşte her şey ilk o gün başladı diyorlar. <gülüyor> yani daha öncesi de yokmuş. Evet. O çocuklar böyle çiçeği verince <gülüyor> adam böyle oha Aha, demiş. Ama de. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel. <gülüyor> Çocuğum bana çiçek getirmesi. Evet, <gülüyor> Susuyorum. <gülüyor> Enjoy little things deyip. <gülüyor> evet. İşte o gün yani her şey Türkiye'nin başından altından çıkmış olabilir evet. Yani dünyadaki çoğu şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> bütün yakın tarih <gülüyor> Tabii, Tabi aynen. Bütün orayı da yok etmiş olabiliriz yani. Ondan sonra yalnız burada mesela Guns N' ben şöyle bir şey daha öğrendim. Bir de Hı -hı. işin artı büyük bir tarafı var. Hı -hı. Guns N' Roses şimdi 90'un serisinde biz de Brian Williams'ın sonrasında ilk kez geliyor. Hani yani i̇lk gelen, ilk gelen evet büyük evet. bir grup Yalnız yine galiba Brian Adams, bir kez daha gelmiş Bak onun tabi emin değilim hı hı. 93 başında böyle ulan çok güzeldi bir kez şey, daha geldi. Şey gelmişti hani, mi böyle Gansomuz'un alt grubu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle diyeceğim keşi Gansomuz'un alt grubu Brian Adams olsaydı Aa, Bardem, Baktım ne Baktım ya. kim olduğuna olduna, Guns'n'trosun alt grubu kim biliyor musun? Pentagram. Her, her konserde <gülüyor> konser <gülüyor> oldu. Artık ya da bıktık. Ha, pentagramı sevmediğimden değil, seviyorum ama Hayır, ya. Seviyorum her konserde yani. artık ya, o kadar çok izledim ki. Türkiye'ye büyük bir grup geliyorsa yani, alt grup Pentagram. Alt grup Pentagram. Çok abdetti. Ee, <gülüyor> i̇yi akşamlar Yunusoğlu. Yunusoğlu. Ah. Kuruğum. Öyle mi? Ha. Hoş geldin kanka. Ondan sonra adam. Şey, baktım alt grubunun kim olduna. The Brian May bendi abi. Ne o kim? Brian May e, Queen'in. Aa, aa, evet. Brian May'le ile beraber gelmiştik. İnanılmaz değil mi? Gerçekten inanılmaz. Hani şey alt grubu da bir düş büyük. <gülüyor> İşlebiliyor musun? Ki, yani şimdi. Tabi o zamanlar bu adamlar geldiğinde mesela Guns Roses konseri işte 93 konseri hı hı. bir festival gibi değil. Değil. Yani Guns Roses çıkacak. Tabii canım. Headline. Hı hı. Onun altında bir tane. İki tane grup İki varmış. İki tane grup hı hı. Hı hı. Bir tanesi daha küçük. Bir de işte Brian May Band yani. Hı hı. Ve mesela Guns Roses konserini anladan herkes önce bir Brian May'i övüyor. Hı hı. Diyor ki vay anasını Brian May neymiş falan diyorlar hı hı. yani. Ondan sonra bir gazı konusu övüyor. Ama tabii bir de şey var yani oraya giden adam da bugüne kadar çoğunlukla yurt dışındaki konserleri takip eden adam zaten hani çok yoktur. Evet zaten nasıl yani, takip edecek istediler? Yani, yani hey, bir de gitsen gelsem hani, paraya. O yani, da zor. E, bilmiyordur da yani. Tabi tabi. Gatos'u biliyordur. Hı hı. İşte sildlerini, plaklarını, neyse almıştır. Tabii. Ama bu görmeye de Queen'ni biliyordur. Ama kim açıp da kasette işte bunun yok, gitaristi kimmiş bunların falan ne müziklerini kimse dinlemiyor. Tabi. Çok orda herif denk geliyordur yani. Evet büyük ama. ihtimal Çoğu öyledir diye ben de düşünüyorum. Şeyde işte <gülüyor> o yüzden hani o da büyük bir olay yani. Hı -hı. Alt grubu da büyük. Tabii tabii. Yani ilginç. Onlar beraber gelince ondan sonra Guns N' tabi nasıl bir hype belli değil. Şimdi mesela biz atıyorum Metallica konserine gittik biz, 2008'de bilmem ne <gülüyor> falan filan. Nereden öğrendik onu? İnternet, afişler falan bilmem ne. Guns N' geliyor. Guns geleceği açıklanıyor. Bütün kanallarda sabah akşam reklam. Guns geliyor Guns N' Roses bileti şu kadar Guns bugün gelecek. Tamam. Böyle yani. sana? Ondan sonra ve o konserde şey yapmışlar bizimkiler. Ee, burada tabi Türkiye'ye çok az grup geliyor. O zaman hatta hiç gelmiyor ya. Aha. Çok bir küçük çocuklar yani. 13-14 yaşında, 14-15 yaşındaki ergenler tabi konser istemiş, tabii konser gitmek istemiş. Dili gibi. Ailelerinden izin almakta? Iz, bizim ilk metrekli konserimiz de öyleydi. Evet, biz de 16, yaşı, <gülüyor> doğru, 16 yaşında. Doğru yani. evet. Ondan sonra şeyde tabii ailelerinden izin almak için deliriyorlar. Kimi alabiliyor, kimi kaçıyor, bilmem ne falan filan bir şeyler. Birisi şey açmış. Bir pankart açmış. E, Don't worry mom, I am with Exos. <gülüyor> <gülüyor> böyle Esas, böyle etmesi evet. gereken de. Asıl zaten merak edilecek <gülüyor> konu o. Ve ama görüyor bu The alıyor sahneye falan. Yani diyor o. ki hayatında gördüğüm en yaratıcı en tatlı bir afişlerden bir tanesi falan filan diyor. Ondan sonra 2006'da Guns N' tekrar geliyor. Şey bilmiyoruz aslında değil mi? Gecenin sonunu bilmiyoruz yani. Yok, biliyoruz. He böyle böyle tam bir <gülüyor> züveri yani. yani, yani. <gülüyor> <Evet, gülüyor> <evet, evet, gülüyor> Annese yani. evde kafasını duvarla kapıyor. <gülüyor> bunu görmüş <gülüyor> televizyonlar. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Ondan sonra şeyde e ee, ne diyecektim? 2006'da tekrar geliyor kansız hoşuz. Onda da bir şey getiriyorlar. Don't worry mom, I am with Excel again diye hmm. bir tekrar getiriyorlar. Değildir, aynı değildi büyük tumanla. Aynı kişi değildir zannetmiyorum. Ama onu biliyordu bir şekilde evet, yani evet. bu olayı öğrenmişti. 2006'da zaten internet vardı ha, bu. Biliyordu bir şekilde. Ondan sonra öyle bir şey getiriyor. Vay wow, ilginçmiş. Afiş getiriyor çok bomba ya. İlginçmiş. Ya çok ilginç ya insanlar böyle o kadar duygulanmışlar ki ben yani araçtayken duygulandım. Hı -hı. Yani çünkü böyle benim başka bir olay. Bu arada benim ilk büyük konserim şeydi işte yani beraber gittiğimiz. Metallica benim de öyleydi. Evet. Yani ilk böyle gittiğim metal Hı -hı. konseri evet. işte güzel bir müzik dinleyeceğimiz konser. Ben de orada heyecanlıydım. Hatırlamıyor musun? Va, tüylerim diken diken evet, ya. Evet yani bir de hiçbir şey bilmiyoruz. Yani daha doğrusu evet. ben bir konseri sadece bir işte şey olarak değerlendirmiyorum abi. Yani... İşte bir headline grup var ya da işte alt gruplar dinlemde. Ben hani grup olarak değerlendirmiyorum konseri. Evet. Yani işte grupta Türkiye'ye geldikleri zaman işte ses sıkıntıları olabilir. Hı -hı. İşte yeteri kadar tesisat kurulmamış olabilir. Hı -hı. Ya da işte kendileri getirmişlerdir. İyi, daha iyisini kurmuşlardır falan. Hı -hı. Ama ben ona bir organizasyon olarak bakıyorum. Yani hani girişi çıkışı evet, içerideki evet. olanaklar. Bütün gün bir etkinlik evet, yani. Evet öyle yani. bakıyorum yani. Sonunda yani bu konserler, cartlar işte festivaller falan hepsinin sonu şey ya entertainment'a giriyor yani. Sonuçta evet. sen o gününü nasıl geçireceksin? Ona giriyor yani. Yani beni bir para veriyorsun ve bir şey satın alıyorsun. Evet. Bir günümü ben nasıl geçirdim orada? Ona bakıyorum. Aynen. Ve bu eski zamanlarda çok daha hoşuma gidiyordu. Evet benim de öyle aynen. Çünkü baya böyle şey ee, tamam işte mesela kalabalık oluyor rahat sıra olmuyor bilmem ne kaos var hı hı. ama o kaos bir şey uğruna ya hani evet, o senin evet. şey yapıyor sana bir hediye ver yani sonunda. Evet evet. Aynen. Güzel bir şey bekliyorsun. Hı hı. Onu yapmak istiyorsun yani. İsteyerek kendini gönüllü ediyorsun yani. Onun dışında her yani şey o yüzden şeyi çok merak ediyorum. İşte 93 yılındaki Metallica konseri İstanbul'daki. Hı hı. Acaba nasıldı yani? Evet, ya öyle bir tribe girmişler ki yani. Bak Cuma günü konser. Hı hı. Çarşambadan kalmaya başlamışlar inin stadına. Çarşamba gününe bak. Bu şeylerde falan da yapıldı ya son zamanlarda falan. Evet, muydu? bir gün önceden sabahlayan var ama. Evet, evet. Ama iki gün önceden gelip orada odada evet. böyle bir şey yok. Evet. Ha delirmişler yani. Bak. Diyor ki adam Çocuklar diyeceğim. O zaman tabii çocuklar biliyor musunuz? <gülüyor> Şu an kaç yaşında da? O zaman işte <gülüyor> 16-17 yaşındaki insanların yani. Ondan diyorlar ki yani şeyde orada herkes kankaydı, arkadaştı. <gülüyor> hani ortam zaten şahane. Herkes böyle birbirine sarılıyor, şarkı söylüyor, sabah kadar metreka şarkıları çalınıyor bilmiyorlar evet. falan filan. Ondan sonra kapılar açılıyor anonsu verildiğinde herkes öyle bir kapılara yüklenmiş ki barikatlar varmış. Birkaç kişi o barikatların üstüne atlarken kolunu bacağını kırmış. Hakikaten. Oha. Ve hastaneye gitmişler konsere girememişler. Abi, böyle şeyler var. Aynen. İşte o gerçek daha... metal konseri var. Evet gerçek. İşte böyle olması lazım. <gülüyor> hani benim civcivim. <gülüyor> Üç bin ayakkabılarla 3 <gülüyor> bin civ. ayakkabılarla civciv ezmeyeceksen ben niye metal konsere gideyim yani. Bir anlamsız. Doğru. Tamamıyla doğru. Ondan sonra neyse ee, orada işte mesela şey yani yazanlar, internette yazanlar da böyle herifler var. Hakikaten heh, 14 Temmuz 1987'de Queen Afyon konserini daha demin konuştuk ya. Biraz önce konuştuk. Yayın tekrarına girersin. <gülüyor> evet yayın tekrarında Spotify'da podcastleri, YouTube'da videosunu <gülüyor> dinleyebilirsin. God sevdi <save'da> ata diyorum. <gülüyor> Ve bu mevzuyu geçiyorum. <gülüyor> şeyde ee, gerçekten o barikatların üstüne atlayan hani millet düşmüşken ben de Aha. üstlerinden atladım diye yazan adamlar var falan. Yani. O, bak, bu, arada, bu arada 2008'de gittiğimiz konserde bizim üstünde çiş atıldı. Hmm. <gülüyor> <Pet şeyleri> <gülüyor> daha <gülüyor> girmeden önce daha konser bile girmemişti. <gülüyor> evet. O Biz da konserde. Ki, Aynen. İET'de otobüsteki sallanırken üzerimize çiş geldi. Tabii. Ama asla çiş olduğunu kabul etmek istemiyoruz. Hala da gayet <gülüyor> ediyoruz ama çişti. <gülüyor> bir ihtimalle bir adır. <gülüyor> adı ya. yani ama işte ama. o konserde de zaten daha demin anlattın ya işte <gülüyor> İşte herkes böyle işte kardeş gibi. Evet, evet. Falan. Orada da vardı. 2008'de bu vardı ama bunu Hı -hı. biraz ben bozdum. Evet. Adamın kıçına bir adı. <gülüyor> evet ya. Çok güzel takılıyorduk. <gülüyor> ama yani bak şöyle bir şey vardı. Konser 58 dereceydi hava. Evet çok sıcaktı. Abi, Gerçekten çok Saat 3'te girdik içeri çünkü başka çaremiz yok. ona gelme yani bak biz sabahlanmış insanlar değiliz. Tabii. 3'te girdik orada bayağı ama öndeydik. bayağı öndeydik canım yani. Ya bir Daha de şey yani... İşte yiyeceğimiz içeceğimizi falan alıp tabii, tabii. önlere doğru yardırma. Evet, evet. Yani işte konserde klasiktir yani. Aha. Bir adamın önünden geçmesini istemezsin, kimse istemez. Tabii. Ama arkadaşımın önünde, bilmem ne, pardon evet. abi falan diyerek böyle... Biz bayağı iyi yer bulmuştuk yani. Evet. Har harikaydı. Ve ama bak bizim konserde de şöyle bir şey vardı. Bizim konserde ne zaman? 2008. Metallica'nın sonuna ne zaman gelmiş? 99. Hı hı. Yani aradaki 9 sene millet şey olmuş. Evet. Hani kurulmuş yani ya bu arada, O şey arada var. bir sürü metal konseri falan var da. Evet. Bunlar böyle ufak çaplı oluyor. Evet. evet. Bu, bu, bu gibi festival bir gibi böyle olmuyor yani. yani işte büyük grupların gelmesi çünkü şeydir. Yani festival olmasa bile sadece bir işte atıyorum Bonjoy konseri var. diyelim Bu Bonjoy konseri sadece Bonjoy konseri olarak kalmaz. Evet. O bir festivale dönüşüyor. Yani günlük bir etkinliğe dönüşüyor. Tabii. Aynen. Böyle büyük bir gökler var. Değilse böyledik. Evet. Şimdi bizde de Metallica kim geldi? Yani? The, etkindi... The Sport The Sport'la geldi. The Sword diye bir grup dinledik biz. Ondan sonra bir daha açıp hiç dinledim mi hayatımda? The Sword da bu arada şey yani hani benim duyduğum en yaratıcı grup ismi. Grup evet. ismi The Sword. Kaç dakika düşünülmüş ben bilmiyorum. Yani adam böyle MMORPG oynarken... Ya bizim podcast'e girmemiz daha <gülüyor> <gülüyor> yavaş. Hakikaten da öyle ya. Biz bu podcast'ı daha çok düşündük yani. Tabii. Adam böyle MMORPG oynarken falan... Yani arkadaşı böyle Yagor Yuluzesmi ne olmuş demiş, ne olsun demiş. Bu da böyle yere düşen kalıcı görmüş. The Swart! Yapamamış böyle bu adı. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Çok iyi. Miki al. Yaz bunu. <gülüyor> Çok iyi ya. Süper falan. Böyle olmuş yani anladın mı? Ondan sonra The Swart'u da dinlemedik demeyiz, demeyiz ama. Sonra olabilir. ben bir daha hiç ne adada duydum. Ben o konserde dinleme şarkısını. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ben dinlemedim. Doğru. Ben maruz kaldım. <gülüyor> yani The Swart diye bir, şey bir takım vardı. adamlar geldi. Sonisferde olmuştu bu sonradan. O kadar The Sport Fanlarından özür diliyorum. mu? Fanlarından linç yiyoruz. Evet, özür <gülme> diliyor. Milyonlarca The Sport Fanlar. Böyle bizi yok ediyorlar bu. Şey, bir tane biz konsere gidiyorduk. Onun geyi çok dönmüştü. Sonisferdeydi. Hı hı. Ha, hangi gündü, hangi Sonisferde hatırlamıyorum da Torul'la vardı o Sonisferde. Bir tane şey çıkacakmış alt gruplar işte. Bir sürü de o Sonisferde'ler şey ya zaten. Çok kalabalık grupların hmm, olduğu evet. konser ya. Herkes çıkıyor zaten 3 günde o. Tabii, aynen 3 gün. Hı. Bir tanesinde Ete Kurtekin diye biri. Aa evet. evet. Ete. Evet. Kim acaba bu adam? Evet. Yani o kadar bilmiyoruz ki. Belki de şu anda çok ünlüdür. Çok özür dileyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Benferi'nin adı mı acaba Ete Kurtekin? <gülüyor> <gülüyor> ya bir ara. <gülüyor> <o> adam değiştirmiş <gülüyor> adı. gittiğimiz arkadaş grubu olarak şey dedik. Tuğrul Ete Kurtekin diyorduk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ha Çünkü yok öyle bir adam. Evet. Osa gelin geldiğini kimse duymadı. Yok yok öyle bir adam yok. Hani böyle bak şu an Etekurtekin çıkıyor diye etrafından birisi birisinden ya, bir şey duydun mu? Acaba biz konsere mi geç girdik yoksa <gülüyor> iptal mi oldu hani Etekurtekin çıkmadı? Falan. Ya da gerçekten Etekurtekin spiritual alemden gelen bir varlık mı? <gülüyor> <bu ya. gülüyor> Çünkü yok yani öyle bir hiç bir daha duyduk mu onu? Yo. Yok. Hayır, hayır şey. asla karşılaşmıyor. Etekurtekin. Yani bir de eğer böyle bir, böyle bir festivalde Hı -hı. alt grup çıkıyorsa en azından normal festivallerde de Evet, gelsin, yani. evet. Görmüş olmamız evet, gerek yok. Duymuş yani. olmamız evet. lazım en azından. Evet. Hiç yok yani. Lütfen Ete Kuttekin yaşıyorsa Twitter'dan YouTube'da <gülüyor> ya da Twitter, YouTube, Spotify bunların bir tanesinde comment istiyoruz. Evet. İkimize ikimizden. Yok ama. Twitter'da ikimize ikimizden falan şey Evet. Ya, Twitter'da ikimize ikimiz. YouTube'da ikimizde bu podcast'ı dinleyen olursa. <gülüyor> dinleyen olursa kısmet. Abi Ete bence dinler ya. Ete dinlerse gerçekten Ete'yi haftaya konuk... <gülüyor> ''Ete gelir misin?'' falan diyor. E, Düşünce haftaya gerçekten şurada etek ortaya oturuyoruz. Sanımıyoruz rahatsızız falan. <gülüyor> <gülüyor> Düzgün konuşamıyoruz ama etek ortaya giyin gelmiş falan. Gururlu yüzle bir adam. Fikrimiz de yok. Sadece bakış olacağız. <gülüyor> <gülüyor> e abi naber? Nasıl gidiyor Saat sepet işleri falan? Abi son albüm. <gülüyor> ete diyor ki o son isimden sonra ben o işleri bıraktım. Bakkal açtım falan <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten olabilir bu arada. Aynen. Çünkü ben Ete ismiyle ne bileyim Nusret gibi bir yer açarım yani. Ete. Hadi gidelim Ete falan. Oha bak baya da evet baya evet. oturuyor gayet güzel oturuyor. Yani bu iyi. Nusret falan olduktan sonra bu niye olmasın? <gülüyor> yani çok mu çok mu ambez? Ete <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Bu, bu sefer o ters tabi. Et bu sefer başına geldi. <gülüyor> Hep soda geliyor elbet Nusret falan gibi. Evet. Ah gururun düştü galiba. <gülüyor> Yazacağım gururumu alayım. Oha <gülüyor> bu arada şöyle bakıyorum da yani. Bu hani eski eski konsollarla falan konuşalım diye başladık. Hı -hı. Yenilerde anlatacağımız çok şey var. Tabii canım. Yani bizim gittiklerimizde çok şey var anlatacağımız. Evet. Ama bak her şey işte 2008 Metalikayla beraber başladı. Bizim için öyle en azından. Evet. Ama hayır aslında ondan önce de öyle. Ben düşünüyorum mesela Rakun Kok vardı biliyorsun. Tabii. Biz ortaokuldaydık. Ortaokul işte bizim şey oldu ya. Biz çocukluğumuza oldu. denk geldi. Ama mesela ben hatırlıyorum bir tane Rakun Kok'ta en büyük grup Korn'du ya. En müyüzü halde bir daha orada kaldı. E yeterli değil mi ya müyüzü? Yani bilmiyorum. Yeterli de. Abi müyüzü gayet iyi ya. Bak. Ya bilmiyorum ya. Hadi bir <gülüyor> ne dekin. <kadar> Nerede diyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> hani Eteme müyüz mu dersen bir düşünüyorum. Evet, Matthew şu anda daha hava aç. Evet. <gülüyor> form doldur. Evet. Eğer Matthew bunu dinliyorsa YouTube'a altta yola <gülüyor> <gülüyor> Haftaya düşüşse şurada Matthew olur. <gülüyor> Eğer bu videoya 100 like gelirse Matthew'u getireceğiz <gülüyor> Sokaktan <gülüyor> geçen Matthew diye bir adam oldu. <gülüyor> Abi şey işte Hı. yani mesela bizim gittiğimiz son isferlerde falan işte dedim ya daha demin etkinlik olayını seviyorum ben. Hı. Yani sadece bir adamın konseri değil. Işte, atıyorum sadece bir Manover'ın konseri, sadece Metallica'nın konseri değil de Hı. böyle bir etkinlik olması. İşte mesela şey 2010 son isferlerdeki o etkinliğin diğer sahneleri. Mesela şey yapmışlar adamlar Öyle bildiğin alternatif sahne kurmuşlar bir tane. Hı -hı. İşte Davul git setabı, işte gitar setapları bilmende, vokal yani işte ekipmanlar ayarlı. Sen çıkıyorsun, işte atıyorum işte Davulcun mu yok? Hı -hı. Orada Davul çalan bir tane zaten adam var. Hı -hı. Onu getiriyorlar, o senin istediğin şarkının Davulunu çalıyor. Evet, ben bunu kaçırmıştım. Çok kaçırmıştım evet, ya. Sen o dönem şeydi işte, mi? Üniversite sınavı. Üniversiteyi O Üniversite sınavıydı, sen geç gelmişsin hatta. Evet, Son gün evet. geç gelmiştin. Evet. Sen. Çünkü konseret şey sınavdan çıktık, hemen koşu koşu geldik. Işte. Tabii biz üç gün işte konserdeydik. Hı -hı. Hatta Türol şey demiyordu bana. Ee, son gün ya son gün de big four çıkıyor ha. Evet yani evet. Şey yani. Pazar günü. E, konserin esası o yani. Türol evet. bana dedi ki Gökçe şubeyetleri satalım. Ben çok yoruldum. <gülüyor> bu tempoya katlanamayacağım artık. <gülüyor> Çekli, sabah köründe kalkıp gidiyoruz. Tabii <gülüyor> tabii. İşte o <orada> içmeler takılmalar <gülüyor> bunların de konseri giriş çıkış. Derken şey gün bitiyor, yorgun algılayıp eve geliyoruz. Konserler her <gülüyor> gün tekrar. Türol bu tempoya bir ara şey oldu. Satıl mu üyvetli? Ben kapıda satacağım falan diyordum öyle. Bu arada bu Togul deyen şahıs da follow butonuna basmıyor fark mısın? misin? Bahani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. İşte bu bildikleri falan. <gülüyor> evet. Aynen tost bildikleri bile. Togul deyen şahıs burada olsaydı bir Joey Dimayo taklidi yaptırırdık. Evet Togul'a bir Joey. Ya gerçekten. Aha bir de biz o geceler Beyaz Hıplı mı izliyormuşuz? Turgul'dan evet. Togul'dan öyle bilgi gelmiş. Ya. Doğru. Evet. O rock'un neyi çalarak geldiği dönemde <gülüyor> Yok Yok, ya, çay Onlar yeni. Öyle mi? Tabii. Ama şey işte doğrultular o, o sahneye çıkışımızı da anlatayım. Hı -hı. İşte, zaten o zamanlar böyle bir grup kurma bilmem işte, Evet evet. Işte, müzik yapalım falan kafalarındayız. Takılıyorduk. Bulduklarımızla sahneye çıktık. İşte bir tane basçı arkadaş vardı Onur. Ee, abi adam aldı bası. Bas çalmayı bilmiyor. Adam orada davul çalıyor. Hı -hı. Sen ne çalıyorsun dedi. Ben davul çalıyorum dedim. İyi tamam dedi. Ben bas çalarım dedi. Hı -hı. Adam aldı bası abi. Çıktı sahneye. Sesini kapattı pottan. gitarın üstündeki pottan. Sesini Hı -hı. full kapattı. Ve böyle takıl. Yani şov, sahne şovunu yaptı. Anladım. Biz Anladım. Davul çalıyoruz falan. Biz ne orada çalmıştık, galiba. Hı, galiba, evet. Bayağı, çalmıştık orada ya? Sedbat Turur çalmıştık galiba. Galiba evet. ben bas Ama orada siz kimle çıkmıştınız ya? Onur, sen başka? Onur, ben. Yavuz. Yavuz. Oh, hiç hatırlamıyorum. Başka kim vardı ya? Yavuz'un arkadaş akor herhalde aldım ya şey. Ama siz var herkes kendinizde bir gitar miydi? vardı ya. Yok bir gitar vardı bir gitarı adamlardan almıştık. İşte ee, işte bu şeyde e, basa çıkmıştı Onur da. İşte kutu kapatıp ben davul çalıyorum falan. Turda dedim ki ben o zamanlar çok yatırıyorum. 58 çift 0'ım var. Hı. Express müzik Nokia'nın. Nokia'dan da paralar yatarsa. Evet. Nokia sponsor oldu. Ya. <gülüyor> Turda verdim telefon abi dedim. Şey yap. Bizi videoya çek. Hani çünkü her zaman olacak bir şey değil. Hmm. saniye çıkıp video olması falan. Böyle bir yerde. Evet. Tamam dedi abi çekerim. Ama biz o sırada fazla bir içmiştik. Evet. Güneşin alnında güzeldi hani Tam biraz. Tam çarpış. Ben Turul'da telefonu verdim. Turul video çekerken ya videoya başlatmış. Telefon ısınmadan mı artık nedense kapanmış abi. Ya, öyle bir video kaydı yok. Evet. Sadece Turul'da boş telefon biz bütün şarkı boyunca tutmuş. <gülüyor> <gülüyor> Anlamamış da yani evet, şey oldu. Kapandı. Falan. Bayağı ama güzel bir an. Yani şey etkinlik güzel abi. Evet evet. Yani Kaydı olsun olmasın. Tabii oradaki etkinlik. Yani o lisan sırada bekliyor. Yani başka bir adam çıkacak. Sadece şarkı söyleyecek mesela. Arkasındaki şey, grup çalacak. Aynen. Mesela bu şey gayet iyi bir etkinlik. Şu evet, an evet. festivaller için falan da iyi yani. Evet. Olmuyor. Ben çoğu sonunda böyle bir şey yok. Bir, bir tane yalnız şey Sonraki e, Iron Maiden ve Slipknot'ın olduğu son festivalde de biliyorsun batarya <gülüyor> yavaşması olmuştu. Ha, ha evet evet hatırlıyorum. O da çok güzeldi. Bir tane çocuk resmen tek ayağıyla evet, evet. şey, evet. double cross atıyor. Ben oraya katılsam şu anda YouTube'da cringe olarak izleniyordum. Tabii tabii evet. <gülüyor> şey ben, at ben atardım lan zaten. Başkasının atması gerekiyor. İşte gerizekalı çocuk kendini rezil ediyor. bak. <gülüyor> Aptal madeniz. Baya çıkıp tek ayakta böyle twinlenmeyemiler akıyordu orada. Ha <gülüyor> Yunus has followed. Thank you. Helal olsun. <gülüyor> adam adam. Hayır kadın kadın. Aa, Aa, hayır birey. Birey birey. <gülüyor> Dey. Yani şu anda bak biz bu yayını yapıyoruz. They has <gülüyor> <Others>. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bir mikrofon koyup yayın yapıyoruz. Hani bu işte bu yükleyeceğiz bir yerlere bunları falan. Evet. Hani kimsenin ofendi olmaması lazım. Evet. Ben ilk yayından hiçbir şey istemiyorum böyle bir tutuyorum. Sıfır ofendi. Ben de istemiyorum evet. O yüzden lütfen ofendi olmayın. <gülüyor> Sizin elinizde bu. <gülüyor> Zaten biz ikimiz de Boğaziçi mezun olduğumuz için. Ben yani... daha tam değilim. Evet olmaz. Hani, Nasıl olacaksın? O yüzden yani bu işleri en iyi bilen insan olarak <gülüyor> biliyorum. Tabii ki ilk ilk offended insan benim Türkiye'de yani öyle söyleyeyim hani ilk, I am offended cümlesini ben. Ha kaldım. tabii ki de Boğaz ha. içinde bir Tabii. Boğaz içinde hoca oğlum sen aptal mısın dedi bana. Ben ne demek oğlum dedim. Yani, aptalak gözüm Ama Aptal mısın bire demesi lazım. Evet lazımdı. demesi lazım. Evet. Öyle deseydi <gülüyor> offended olmazdım. <gülüyor> Yani böyle o yüzden kimse ofende olmasın. Biz için işin gırgığındayız. konserler ne kadar kötü. Boğaziçi'ndeki hangi konser gittin ya? Ben iki kere taş odaya gittim. Ya işte taş odada da yani hiçbir şey hatırlamıyorum abi. O kadar savaştık ki ya. <gülüyor> ya benim de öyle oluyor. Belki o yüzden kötü diyorum. Evet abi. belki de. Çünkü geç gidiyorum. Zaten sabahtan başlıyoruz. Evet evet. Çıkmaya. Bir de alternatif sahne kuruyorlar. O şey çimler var. Manzaranın arkasındaki çimler var. Evet <gülüyor> evet. Abi çok kötü. Evet evet. Yani çok kötü. Bir kere gittim. Orada böyle millet dans ediyor. Dua dedim en azından ne hani eğlenceli bir ortam. Hı hı. İşte bir müzik yapılıyor ve canlı insanlar dans ediyor. Sade müzik yapılıyor. Hadi ne güzel ortam. Bazı ürünler tüketiliyor. Bir sürü günlerde tüketiliyor. Evet. Bir baktım şey kötü. Yok, kötü Eğlenemedim. Yok. Ya bak eğlen insanlar vardı. Acaba şey diyorum o yüzden de hani bizim mi eğlence anlayışımız değişiyor günden güne yoksa az mı yok olması gereken olma ya da falan. Ya bilmiyorum. Ya da az mı kullandık? Ha, orada hemen sen onu düşüneceksin. <gülüyor> doğru, bu da doğru. Hı. Mesela ben o akşam böyle hiç tanımadığım bir sürü insanla arkadaş oldum. Böyle birkaç tane e, Afro-Amerikan. Allah Allah. Tabii. Beraber dans ettiler böyle. Hı. Ama ben çok eğlenemedim yani. Hani bir gittiğim mesela işte bir son isfer konserleri benim için çok daha eğlenceliydi. ya çünkü... onlar gerçekten dediğim gibi daha konser alanına girmeden başlıyor Hı. ya. O günün sabahında başlıyor. Ya böyle. şey işte çok önemli abi. Sen gidiyorsun bir yerden bilet alıyorsun bir etkinliğe katılacaksın o etkinliğin büyüklüğünü görünce evet, evet. sen çok hoşuna gidiyor yani tabi tabi en son ne zaman bir stadyum konserine gittik ben i̇şte, işte en son soysaldir nerede soysaldir evet yani bir stadyum konseri çok farklı bir şey evet evet tabii canım gerçekten stadyum konseri olsa da gitsek yani tabii. Özlüyorum. ondan sonra hep küçük çiftlik parkı çünkü gittim. bir de öyle büyük organizasyon olunca sponsor da fazla tabii, oluyor tabii. yani işte ne bileyim işte alkolü içecek markaları sponsor oluyor hmm. ya da Red Bull'lar, hmm. logoları, hani şeyler. İ bu markalar. arada Red Bull'dan paralar yatar Red Bull'dan bilmiyoruz. evet. Hesabımızı IBAN paylaşıyorum. Ben bu arada her zaman Red Bull içerim. <gülüyor> Kahvaltıda dahi. Ha, Red Bull Red Bull'um kovalıyoruz şu anda. Tabii tabii kovalamaz mıyız ya? Red, bir Red Bull'umuz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Red Bull. Yani lütfen ya. Ha şu da Ortadoğu ve Balkanların en iyi pot kesti. Kesti evet. <gülüyor> Söylerken utandım. Söylerken böyle bir çekindim. Ya bu arada işte... Değilse bile olacak öyle diyelim. Evet. Kesinlikle olacak ya. Hı -hı. Ee, i̇şte şeyi konuşmak gerekirse bizim gittiğimiz festivallerden ee, işte Metallica konseri zaten işte bizim ilk gittiğimiz. Evet 2008. İlk böyle Virgin Evet. Bitimizin kalmamda <gülüyor> diyelim. Kaybettiğimiz evet. e, Metallica konser. Çok konseri. güzel konserdi. Çok güzeldi. Ha, gerçekten ben, bütün konser tüylerim diken diken izledi. Gerçekten öyle. Yani en son çaldıkları şarkıyı, Seek and Destroy'ı hala hatırlıyorum. Evet. Ve bu arada onun kaydı var internette. Aha. Güzel kaydı, konser kaydı. Evet. Ben onu geçenlerde yine açıp dinledim. Abi... İyi çalıyorlar. Yani, yani şöyle o dönemde Metallica'nın ya hatta şu son dönemlerde şey konuşulur ya Metallica e, ölü. Aynen öyle. Evet. ilk çıktı dönemlerden beri Aha. işte ilk iki albimden, üç albimden sonra Thresh Metal değildir Metallica evet. falan. Okey değildir, Hı -hı. öyledir. Ve onu asla tartışmak. Evet. O kadar bilgim yok tartışacak yani. Ama şey bu herifler bu işi iyi yapıyor. Evet. Yani mesela bize geldiği konserlerdeki kayıtların dinine davullar çok kötü. Evet. Yani bayağı kötü yani. O zaman zaten St. Anger'in işte. Hı -hı. O şey teneke davulun olduğu zaman. Evet, işte, evet, bayağı oldu. kötü. Aynen. Ama ondan sonra hep konuşuldu işte. Metallica davul çalamıyor işte. Kirk yazdığı solları çalamıyor falan, evet. falan filan. Derken bu herifler şey bir albüm koydular ortaya. Evet ciddi bir albim koydular. Aynen Dead Magnetic. Bayağı. Gayet ciddi yani, bir albim yani. Lars Twill mi çalamıyor? Evet. Lars bunu duymuş. Tırr diye ya. ağır. <gülüyor> <gülüyor> yani hani. Kirk solu çalamıyor falan, ya, ya, ya, ya, ya. <gülüyor> falan diye. Böyle Kirk bir ağır duruyor falan. Tırr dur, durur. Bayağı heriflerin şey boş olmadığı. Hı hı. Ya zaten yani boş diyen kim diye. Evet ya abi evet işte <gülüyor> he, ben de o söylüyorum. Evet evet hani metalika ne kadar ölü olabilir hı hı. ya. Yani metalika yani. Ya yani Metallica'nın gerçekten bak ölüsü ciddi böyle iskeletlerini koysalar var, evet. stadyumda olurlar. Net, <gülüyor> net, net iskeletleri stadyumda evet. konser verir. Herifler hani... yıllardır yani bu işi yapıyor. Ve biliyorlar konser vermeyi falan biliyorlar Aynen, yani. Aynen tabi işte. Her şey ulan. O kadar videoları çıktı, işte şöyle fail yapıyor, böyle fail yapıyor, böyle kim dalga geçebilir? Hadi geçiyoruz, tamam gülüp geçiyoruz işte. Ama hala sevmiyor muyuz? Seviyoruz. Yok canım, hala açıp sen o albümleri dinlersin Tabii yani. canım. Metal Miliş'e dinlemiyor musun? <gülüyor> yani ne demek? Daha dün dinledim. Şey, dinlemiyor musun mesela? Fixer. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki çarpı iki eşittir, beş bin de. öyle bir avuk <gülüyor> suç <suracak. gülüyor> <Albüm> doldurmak <gülüyor> sadece... <cesareti. gülüyor> Böyle şey işte. O albümde bizim bir şarkımız var. Abi, bu şarkı patlar. E ama şimdi o dönemde şey değil ki. Hani Spotify'a single çıkartayım evet, yayınlansın evet. diye bir dönem yok. Öyle evet. olsa zaten evet, daha Meshimu bir dönem. Meclim bu bak. Meclim bu albüm bu kaset Hadi, olacak yani. Hadi çocuklar 9 şarkı daha kök bir isim söyle. <gülüyor> fixer diye. <gülüyor> Saçma zamanım. Evet. Fixer mıydı? Fixer mıydı? Fixer fixer. 3x'li iç mi ne öyle bir şey? <gülüyor> yani Metallica bunu duyuyorsa haftaya konuk olarak falan. <gülüyor> Haftaya burada bir Lars Ulrich... Yok mu? Yok mu? Şey... Yok bu arada. Yok. Gerçekten yok. Kesinlikle yok. yok. Ya da hatta biliyorsun o adam zamanında Napster mı ne ona dava açıp adam, ha, adam Napster, Napster, bize de evet şu an, an, an, an haslanıyordur yani. avukatı aramıştık. Şu an evet Lars Ulrich'in avukatı bizi dinliyoruz. <gülüyor> Lars Ulrich'in da burada konuk edelim. <gülüyor> Türkiye ayağını... Hani para için ne gerekiyorsa yapıyoruz. <gülüyor> Herkese burada konuk edebilirim. <gülüyor> Hani abone olun, onun seni de kolu geçecek. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <O> zaman <gülüyor> bir de bu konserlerin sonrasında şeyden bahsedebiliriz ya bence. Satriani, yani ya arkadaşım Joe yani. Evet, ben bizim Joe. Bizim Joe. Uh -huh. Kel. Kel Satriani yani uh -huh. deriz aramızda ama. Evet. Başkaları dinleyip söylerse şey yapar. Gocunabilir. Gocuna bilir. Yani sadece biz arkadaşlar arasında söylüyoruz bunu. Ve çaba'yı anlamadım. Ee, o konserler mesela size de çaba'yı. Mesela o konserler abi hani benim biraz daha şu, şu anki seneye yakın en azından konserler ve benim biraz daha böyle şeyi test ettiğim konserler. Hani gidip böyle aslında şey biz bugün arkadaşlar son sferlere falan gittiğimizde hep şey gördük ya. Gidip önlerde olalım işte evet. kargaşa da katılalım bilmem Hı -hı. ne gerekirse saçma sapan pogolar dönsün evet. aptal aptal. Ya sıyırda yediğim yani <gülüyor> pogonun benim haddi hesap yok. Hani pogoya maruz kaldım girmedim yani. Başı bir çavni anlıyorum. Çok iyi. Ee, şey. Onun dışında işte bu satirical konserler bana şey gösterdi. Artık şey yaşım mı gelmiş yoksa o sakinlik mi beni benim hoşuma gidiyor. Bir am hat alayım. He, arkalarda aynen. oturayım. Evet güzel müzik dinleyeyim. gibi dinleyeyim. Aynen öyle. Canlı nasıl çalışıyor? Nasıl şey yapıyorlar? Çalıyorlar. Onu izleyeyim yani. İzleyeyim ya evet. yani Aynen. mesela işte sat yani zaten enstrumental. Evet yani bir şey adam değil, zaten şey solunun haklı hesabı yok. Tabii ki. Karşılgı adam böyle başlıyor, sonu öyle bittiyor şarkının. Aynı. Dediği gibi tamamen bir experience yani. yani böyle en öndeki o kargaşadan biraz uzakta. Evet. Rahat rahat oturup dinleyebildiğim. Hı hı. Hani en azından işte ne çalınıyor, ne anlatılıyor onu dinleyebildiğim. Böyle hı. şey bir konser. Evet. Satık yani bahsediyoruz. Evet sizin köyünüz. Sizin köyündendir büyük ihtimalle ben. Aynı. Kelayı mı? Kelayı satık yani. Evet. Ondan sonra neyse ee, zaten bence, konser öncesi de var bu arada. Evet onu bahsedeceğiz ha. birazdan geliyoruz. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Bence konsere alıştık. Hani ha. ilk Metallica konserinde ya da evet. ilk Iron Maiden konserinde falan benim yani vücudumdan adrenalin akıyordu. O yani, haypımız kalmadı. Evet yani. evet o haypımız kalmadı. Alıştık yani onları, onları izledikten sonra bunlar bizim çocukluk gruplarımız be. Iron Maiden gelmiş bilmem ne gelmiş yani biz ölüyorduk o konserlerle. Ondan sonra ama işte John Satran'dan artık abi Satran'a geliyormuş bak gider güzel gitarımızı dinleriz falan tribindeydik. O yüzden öyle oldu biraz. Yoksa onda da en öne koşan gençler vardı yani. Tabii ki de vardı canım olmaz hmm. mı? Yani işte o biz konserden öncesinde sıraya, e, evet. sıraya girdiğimizde arkamızdaki adam nereden gelmişti? Sinop. Sinop'tan evet. e, Signature gitarı vardı. Tabii Gitar kasasıyla o gitarı tarttık ikimiz de elimize alıp. Evet evet. Yani o gitar kasasıyla beraber bu 20 kilo falan yani. Adam onu almış, Sinop'tan kalkmış gelmiş yani. Ve konsere geçecek de şey evet. işte, Adam Ve o. orada bizi hatırlıyorsun, o sırada sıra çok uzun. Satgayar'ın yani, röportaja gidecek, bak buradan sonrası yok diye Tabii. tam bizim önümüzden geçmişti. Bizim geçten, işte. sırayı. Aynen, biz yokuz orada, bir de arkamızdaki adam yok. Bende de dedik orada hatırlıyorsun yani, tamam. hadi, bizi geç de... Aa, onu, oğlum, bu oğlum. Alalım. Hani adam alın, adam Sinop'tan gelmiş yani. <gülüyor> hani, Gözünü seveyim e, yani. Satır yani signature gitarla gelmiş adam. <gülüyor> evet evet. Yani hani o adam orada giremeseydi ben orayı yakardım yani. Kendim değil. Evet gerçekten öyle. Ondan sonra sonra bir şekilde girdik oraya. Evet girdik. Onu herkese aldılar. Yani evet, hiç de evet, öyle bir şey olmadı. Evet. Çünkü Satır yani, muhabbet etmeyeceğim demiş. Tamam imzalayayım geçeyim demiş. En sıkışığı imzalayayım. Tamam. Kapıdaki anlamında diyor ki bize adam gelmiş oraya muhabbet etmeyecek. Ola şey etmeyecek dedi, diyor ki. Kaç şey bin dedi adam. Bir şey dedi İşte bizi sokmayan adamlardan yani ilk başta sokmayan adamlardan biri şey demişti. İşte ee, işte bilmem kaç saatte şey var. Eee evet evet yarım saat sonra işte yayınlanacak falan şey, evet. çiçek, işte evet. bir şey çıkacak. işte bir röportajı falan filan olacak bilmem ne. Sonra olmuş da izledim de onu. Ben izlemedim. Şey ya bu Yekta Kopan falan o zamanlar şeydi evet, evet. ya. Hani evet. öyle bir programa çıkıp bir röportajı var böyle evet. bir 10 15 dakikalık. Hani hakikaten oradan sonra oraya gitmiş adam Hı. ama o kadar evet. da şey değilmiş yani hani. Yani acele, acele etmeye koşmaya gerek, gerek yokmuş. Zaten ne olsun Hı. ki? Evet. Konserin bir gün öncesi miydi o? Konser bir gün öncesiydi. Hayır bir gün, öncesi bir gün öncesiydi. Onun sonunda hatta biliyorsun senin bir arkadaşın vardı. Benim bir arkadaşım vardı. Evet. evet. Ondan sonra kendisi de burada selamlamamızı görse arkadaşımın selamlaması dinliyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra ve o iyi benim gitarımı da imzalattık. Benimkin de imzaladı. Evet. Bu arada yani herif de şey. Cucucuken 28 Haziran. Satgani mi? Satgani'nin en son küçük çiftlikteki konserine gittik ama 2018 miydi hatırlamıyorum. Geçen seneden olabildik. Sen ona gelmedin ama galiba. Yok geldim ben. 2 saat önce geldim. 2. sıraya geldin mi? Geldim geldim. He doğru sen neydik ya? Yani, şurada tamam. duruyor ya. Bak bilet tam şurada tabii, duruyor. Tam yani. doğru. Aynen aynen doğru doğru tamam. O sen böyle bir şey mi yapıyorsun? Ya aslında yapmıyorum. Ya sen ne kadar <gülüyor> <gülüyor> cümlemi tamamlamıyor. Ya yani şurada bir pano, tablo da ben biletleri astım da eee karşımızda duruyor şu an. Evet şöyle yani ben bunu çok yapmıyorum aslında. Çok daha fazla konser bilet'i var da. Aman. Hepsi nerede bilmiyorum. Böyle elime geçtiklerime oraya... Ama soruyorum. saklamışsın ama... yani bir anda. Duruyor duruyor aslında He. evet. Yani diğerleri de duruyor. Ya sen ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Meteli kadar falan da duruyor aslında ama... En son konser Jody Joker'de değildi ya. Satrihan'ın ben küçük çiftliydi Yok, diye atılıyorum. Yok Jody konseri Satrihan'ın... Evet yoktu. Yani. Onun son konseri çok iyiydi ama. Yani her zamanki iyiydi gayet yardırdı. Tabii. İşte karşısındaki gitaristle beraber çok da temiz bir konser geçti. Yani Joe Joker'den zaten hiçbir zaman şey yapmazsın. Hani pişman çıkmazsın yani. Ya tabii yani şöyle bir şey var ama bu adamlar geliyor şimdi mesela küçük çiftlikmiştik işte konserine. Evet. Abi en son gittiğimiz konser Opet konserinde de öyle. Hı. Yani bu şeyi neden yapamıyorlar? Güzel ses sistemi niye kuramıyorlar? Evet ya, ya bu çok zor olmamalı ya. Yani, bak tam işte şey Opet belki getirmemiştir ama Metallica falan geldi de tırlarla geliniyor. Tabii hani tabii. Kendi ses sistemlerini kuruyorlar. Evet. Zaten bu yüzden de şey çok avantajlı oluyor. Alt grupların ise işte pentagram ya da işte ne bir duman evet. falan hani Türk gruplarının ya da işte yabancı alt gruplarında da öyle bir sahnede çıkıp çalması evet. çok bir tecrübe oluyor. Tabi cüyük vizyon ya. Devasa bir ekipmanla evet. çalıyorlar yani onların istesemiz anfleler falan filan kullanıyorlar. Evet. Ama bu şey opet konseri öyle değildi yani. Evet öyle değildi tabi. Ama zaten artık işte onu söylüyorum etkinlikler küçüldü yani bak biz kimlerden konuşuyoruz iki saatlik işte metalikalar, ayrım, meydunlar falan bak daha iyi şeylerden hiç bahsetmedik yani. Judaslak Ozzy Osbourne'un arkada tabii, tabii falan ulan bu dün ülke de Slipmat üst üste çıktı. Slipmat'ın kimse geleceğini tahmin etmez yani. Amerika'dan kalkıp şimdi de alt grup olarak Anthrax çıktı. Evet, alt en alt grup. Ee, Öğlen dörtte çıktı. 4'te çık evet Volbeat çıktı. Evet alt ya. grup olarak yani. Aynen. Öğlen çıktı Volbeat. Düşün yani. Şu anda Volbeat'i headline çıkartır mı Türkiye'de bak. Tabii canım ve doldurursun konseri. Doldururum. Yani çok garip ya. Yani Tabii ki şeyden cool da alakası var tabii. Bunu ben etkinlik düzenleyen kişilerle konuşuyorum. Yani sonuçta biz şurada kaç 100 30 140 liraya şeye gittik hadi kendi indirimimizle beraber. Hmm. Opet. Opet konserine gittik. Hmm. Yani şimdi bir Iron Maiden konserine gitsek normal falan. saha içini yani hani sahne önü falan değil tabii rahat bir 300 350 lirayız. 500 de sahne önü falan hmm. olur yani. Hatırlıyorsun Metallica konserinde falan. Hatta belki 300 350 az söylemişim şunu. Tabii yani o Metallica konserinde falan şey vardı. Bayağı tribünün Farklı farklı yerleri, farklı farklı fiyatı satılıyor. Evet. Yani Ve, iki fiyat falan yoktu böyle. Hani baya 300 liralık bilet, 500 liralık bilet, 100 liralık Aynen. bilet. Farklı farklı fiyatlar. Ama ben vardı. bu arada geçen gün o konserin biletlerine baktım. Hiçbir tanesi de çok pahalı değilmiş. O zaman sahne önü alsak işte, mesela bağlı. alırmışız. Kura evet, bağlı. bağlı. Ya o zamanlar sahne önü 250-300 lira falan evet. öyle bir şeydi. Biz 85 liraya sen senle 85, 85, liraya mi? evet, 85 liraya izlemişiz Betelik'e. 85 liraya Betelik'e da. Yani. Adamı resmen James'i satan almış. Şurada dört tane bir alıyorsun, 80 lira var. Tabii <gülüyor> tabii. <gülüyor> Ama mesela işte bu şey de çok etkiliyor. Hem kur dediğim gibi hem de daha önce bahsettiğim gibi festivalin şeyi, içerisi yani. Sadece bir konser değil de bir festival olarak değerlendirdiğin zaman bu şey de yansıyor. Fiyatların değişmesi işte. Satılan biranın fiyatı, oradaki tabii işte mi? etkinliklerin fiyatları. Işte ne bileyim sahne kursam ben şu anda bir festivale. Bizim çıktığımız daha önce bahsettiğim gibi o sahneye ben bilet keserim mesela. Tabii. Onun da fiyatını da etkiliyor. Evet. Yani... Bu arada son Opet konserinde bira satanlara çok teşekkür ediyoruz ya. Gerçekten son Opet konseri Efes'in miydi düzenledi Yok. Işte. Efe Efes Efes bende şu şey var. Torba vardı. Oğlum sen neler saklıyorsun ya? Ne? Ee? İşte Öyle miydi? Rektör. Evet evet. Bak Hı? şuradaki torba beyaz torba var ya. Hı? Hı? Ha. Almıştım, almıştım. Opet konserden almıştım. Okey. O şey O gün senin yanında ben hiç torba falan görmedim. Cebime koymuşsun ya. İnşallah cebine koymuşsun. <gülüyor> evet. Piss <gülüyor> Neyse şey. Ee, ya o konserdeki bilet fiyatı gerçekten çok uygundu. Evet. 17 liraya. Hı. Şişe bilet satılıyordu. Bak, hani 17 lira ben o konsere sıfır takılmak için gideceğim. Gerçekten öyle. Peki yani kimin yani, çıktığı önemli değil. Çünkü mekanda 20 lira. Tamam, bu ara git. Evet, 20 liraya alırsın en kötü bir bileti. Tabii. Ya, i̇nanılmazdı ya. Doğru tombul içmiştik hatta. Doğru bak şimdi hatırladım. Tombul 17 liraydı. Tabii. Abi harika bir konser. Çok iyi. Çok iyi yani. evet, 17 liraya da şu an teşeccül edecek kıvama geldik. O da öyle bir şey. Evet ya biraz adayın 5 liraya. Peki abi bak ben şunu da istedim. Senin Ozzy Osbourne konserine gelmemen. Abi Ozzy Osbourne konseri Türkiye'de yaşanmamış. Abi yaşandı. <gülüyor> bu Afyon konseri gibi kuyunun Afyon konseri. <gülüyor> ah, hayır abi şey. ben oradaydım ya. Ozzy Osbourne konserinde bak Serkan da gitti. Keşke Serkan burada olsa da. Serkan'la beraber gittik. Ozzy Osbourne konseri yaşandı Türkiye'de ya. Küçük bir, bir fik abi, parkta. Abi, evet. yok, hayır hayır. hayır <gülüyor> <gülüyor> nasıl gelmezsin ya? Abi hiç hatırlamıyorum yani. Kaç yılında oldu bu konser? Abi 2010'larda falan olması lazım ya. O civarlarda bir şey. Yani internetten bakarım. Aha. Şimdi bakmayayım. Yani ama yaşandı böyle bir şey. Aa, çok Ve senin şey sen niye gelmedin bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. O zaman yok. hatta o konserden önce şey gazında bile gelinmişti. İşte abi... Ozzy Osbourne'un işte basçısı istifa etmiş. Bu turne için Jason Newstead'i geri alacakmış. Jason'la beraber gelecekmiş falan filan. Tabii gelmedi Jason bu arada <gülüyor> da. Ondan sonra şey Gas G diye bir gitarist de gelmiş hatta. Gas G diye bize tezahür ettirmişti zorla. Gerçekten mi? Tabii tabii. Gas G diye bir adam var. Asla tanımıyoruz. İlk ilk defa duymuşuz hepimiz. Ozzy Osbourne böyle şey yapıyor, işte gitaristimiz gazci falan yapıyor, millet böyle okay. falan filan diye alkışlıyor böyle, yani, ayıp olmasın diye. Oysa Ozzy Osbourne böyle gazci, gazci diye bağırta bağırta bizi zorla gazci diye bağırmıştı. Saçma sapa. Ben büyük ihtimalle o gün Ama sen, 10. sen 10. Da da şey diyor. olmuş olabilir mi ya? Benim bir sünnet. Kerandoğlu konserim var çünkü. Evet. <gülüyor> Acaba o gün sen Kerandoğlu'na... <gülüyor> da... <gülüyor> İtü de Kerandoğlu konserinde. Evet, olabilir. Ozzy Osbourne gelmiş, evet de <gülüyor> <Ve gülüyor> Kerandoğlu konserinde ben güzel dedim, <gülüyor> Yok ya, bilmiyorum da. Ya bir dönem ben öyle Kanada'lı konseri girdim. Mesela geçenlerde şey gittik. Ee, elektronik müzik, Midsommar He. festivali. Bak ne kadar güzel. Sen onların biletini de saklıyorsundur ama. <gülüyor> orada, yemin ediyorum orada. <gülüyor> <Bak, duruyor. gülüyor> Bilekliği duruyor. Şey, 130 lir ediydi mesela. Diyoruz Tabii. Diyoruz Tabii. Bak bizim metalcilere, metalciler fakirdir diye 17 lira daha <gülüyor> Ama elektronik müze gelen zengindir Zen baba. Zengiz, net yani. Mertcan'la işte gitmiştik. Aha. İşte başka arkadaşlarımız falan. Oh, Mertcan zengindir, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Konser şeyleri böyle yapıyor. Mertcan zengindir yapıştır. 30 lira bu. Aynen, <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Düzenlerken böyle bunu hesaplıyorlar böyle. Abi Mertcan mı yapıştır, 30 lira ya yapıştır. Bu arada gerçekten buna mezar düzenlemeler yapıyorlar yani. Kim gelir bu festivale? Tabii tabii canım, segmentingi çok güzel Aynen. yapıyorlar yani. Kime hitap ediyorsa. Ya mesela şey de var. Kenan Doğulu konserlerinden kurtulduğum zamanlarda Epica konserine Evet. Git. Bir gidebilmiştik. Ama ne hatırlıyorsun ha. Epica konserine? Epica konserinden var da? ya yemin ediyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum <gülüyor> ya. Ben bak geçen birisi söyledi. 2015'miş o konser. 2015 Evet. Onu bile hatırlamıyorum. Yok <gülüyor> Ben de hatırlamıyorum zaten. Onu asla hatırlamam zaten de. Yani Epica konserinde gittik orada ne dinledik, ne izledik dersen Evet. Gerçekten yok yani ben hiç, de yok. Hiç, hiç şey hatırlamıyorum abi. Evet sadece mesela Opet konseri de biraz ona yakındı bende. Yok ben hatırlıyorum şu an, Opet konseri. De ya Opet konserinde mesela bir senin arkada öyle çim mekan olduğu bir platform gibi gittiğin evet. üstünde. Ben orada sarhoş Diyorsun tabi. Keşke yani... yanında oturmasaydım. <gülüyor> Keşke kaçsaydım. <Evet. gülüyor> Epike konserini yani girişini çıkışını da hatırlamıyorum. Evet, evet. bak Epike konserinde bende de olmak yani bak ben, ben girişini hatırlıyorum böyle hmm. iğrenç. Küçük Çiftlik Park'ı bir şekilde kapatmışlardı. Çünkü kışta böyle bir çadır gibi bir şey yapmışlardı. Ha, küçük Çiftlik parkı biz kapalı alanla mı girdik konsere? Ben Bende vardın değil mi o kadar? Evet, evet, evet. O kadar hatırlamıyorum. Evet. <gülüyor> ya oğlum bak Küçük Çiftlik Park'ın içinde sanki böyle çadır kürmüşler. Beyaz, kocaman böyle hı hı. şey çadırı gibi. Neydi o? Sigara içilecek alan vardı hatta. Bir yerden şey kapıdan çıkıyorduk böyle, falan böyle. Bostancı'daki. Aşevi çadırı gibi ya. Kızılay çadırı gibi. <gülüyor> Öyle bir ortam yani. Kocaman. <gülüyor> Ondan sonra o çadırın içinde biz konser dinledik ya. Epika konserini. Ama bak o kadar hatırlıyorum sadece işte. Ondan sonrası var, ne çaldılar diye sorarsan asla yok. İyiler miydi? Kesinlikle bilmiyorum yani. Ben hiçbir hiç... fikrim yok. Ya Epika son kadın olduğu evet, için. Evet. <gülüyor> Epikanın kendisi ama değil mi? O kadın Epica, adını da bilmiyorum. Kadın adını da bilmiyorum bu arada ya. Ben de bilmiyorum bu arada. Ben de öğrenmiştim. De öğrenmiştim ben de öğrenmiştim ya. ya. Acaba ne? Evet. Bilenler yazarsın. Bilenler lütfen komentlere Epica'nın Epica solistinin adını yazarsa çok sevinirim. Haftaya Epica'nın solisti burada. <gülüyor> ama adını bile şu an bilmiyorlar ama. Evet, <gülüyor> ben kendisi bunu duyduysa adını yazsın ve gelsin buraya. <gülüyor> ne Türkçe biliyorsa. <gülüyor> Aynen çünkü İngilizce konuşamıyorum. <gülüyor> yani işte ya öyle benim çok konserim doldu bu arada. Hatırlamadın mı? Yani... Biliyorum. Hı -hı. Bir evliliğim var. <gülüyor> ama ben yokum gittim yani. Ama neyse o? <gülüyor> Çok oluyor. Çünkü bazı konserler sadece o amaçla gidiyorum ben. Ha, evet evet. Mesela Opet de öyleydi benim için biraz. Evet evet. Opet benim için de biraz öyleydi ama öyle hep güzel şey bir şey dinleyeyim. Hı -hı. hani işte Opet de opet gerçekten iyiydi ya. İyiydi iyiydi. Opet değildi yani. Peki Black Tooth hakkında abi. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Black Tooth'u ilk elden dinleyen sensin. Black Tooth'u evet. Black Tooth şöyle bir karaktere sahip bir grup sahneye çıkıp beyler burası karışsın beyler sağ taraf karışacak sol taraf karışmayacak ona göre işte yerinizi belirleyin falan tarzı bir grup yani ve bu arada yani Blackout gerçekten çok Türk grubu tutmuş yani... evet ben onu bu konserde öğrendim evet yani yabancı olduğunu zannetmeyin <gülüyor> ve Blackout mesela biz 2010'da Blackout'ta dalga geçiyorduk 2009 hala Blackout'ta dalga geçiyor öyle adam yani, var yani. Ki, hani İskitler de bak evet evet yani bundan 10 sene yine bilek tutta dalga geçmeye devam edeceğiz. Acaba... Ama bilek tut fanlarından da özür diliyorum. Varsa böyle bir şey. <gülüyor> Acaba aynı adamlar mı? Ha, da... Onu bilmiyorum işte. Bak o Ankara'daki aynı barda takılan arkadaşım var. Arkadaşlar Ankara'da 10'a 10, 10 bara giden varsa... 10'a 10. 10'a 10 bar. Aynen 10'a 10 rock bar. Bu arada 10'a 10'dan paralar yattı. <gülüyor> Biz orada içki bize bedava. 10'a <gülüyor> <O, o gülüyor> evet, 10 var ya. Aynen. <gülüyor> Ankara'da, Ankara'da yaşarım. 10'a 10 barda e, takılanlar... Blacktutu Soysini görebilir. Oradan bize bir öğreneceğiz. Aynı adam mıymış? 2010 <gülüyor> Soysu. Lütfen yorumlara yazın. Haftaya Blacktutu Soysu da burada. Ben şeyle de düşün. Dün konuşmadan önce Blacktut, Metallica da var gibi düşünüyordum da Soysu verdi. Soysu verdi. İşte zaten Metallica da bir anda. Evet. Ama peki yani orada da bir şey var ya. Bak ben hep yıllardır bu beni rahatsız yani rahatsız etmiyor değil de Düşünmüştük. Şimdi o konserde mesela Big Four diye geldiler. tamam mı? Anthrax, Megadeth, Slayer, Metallica üst üste çıktı. Evet. Abi. Beraber niç. <gülüyor> evet, bunu mesela sorgu en evet, sonra ben... çıktılar ama son Sfer şeydi zaten biliyorsun. Hı. Bütün ülkelerde yapıldı. Ya yani bir sürü ülkede. Evet, evet En son Sfer'de Big Four'lar sahneye çıkıyordu. Evet, Onu evet. da izledik hatta. Evet, evet, doğru izledik. 3 tane ha. bateri falan çalıyorlar. Evet, böyle, evet. evet. Hayır, ben niye hep beraber çıkmadılar demeyecektim. Sadece bu sıga böyle korumamış bu Mesela Sleyi olsam ben. Hahaha. Hani yani, niye ben Metallica'nın altında çıkıyorum derim dersin. Net derim ya yani. dersin. Orada Menowor da vardı son seferlerde. Menowor vardı ama o başa girdi. Başka günün deadline'ı gibi bir şey. Deadline değilmiş galiba. Değildi, değildi. Accept. Accept. Accept'in bir evet, adı. Accept deadline'dı. Ona da şey yapıldı. Evet, laf ediyordu. Joy the Türkçe. Aynen Türkçe küfür, küfür ediyordu o. Evet. Ama o oradan... Ha şeydi Joy the Çok hatırlıyorum şu anda. <gülüyor> 4 büyük varmış burada. Evet, siktirin oradan. Siktir olarak. Aynen, aynen. Bu da fı ben daha geçen gün izledim YouTube'da ama biz çünkü canım çekti. Aynen. O çünkü öyle bir video arkadaşlarımız izlemeli lazım. <gülüyor> Onu sonra... ezberebilir o videoyu bu arada. Tabii tabii. Toydmay yani. aynen Joydmay'den daha iyi. Türkçe konuşuyor, çok şutluyor. Adam daha iyi Joydmay'den. Evet. <gülüyor> Şeyde yani e, gerçekten zor bir şey yani onu kabullenmesi. Tabii, tabii tabii. Lan ben Antrax'la olsam lan federikap bağlaması. Ya, ya. Slayers, <gülüyor> bir, yani herhangi bir ülkeye götür stadyum konseri verdirirsin. Tabii verdirirsin net. Siniz'e evet. da verdirirsin. Aynen. Antrax'a verdir ama yiyebilirsin. Antrax'a da verdirirsin bence. Antrax çok verdirirsin. Underrated görüyoruz. Biz de bence Antrax iyi bir grup. Yani. Ya tabi Volbeat falan diyoruz yani. Hı. Volbeat baktığınız zaman onlara göre böyle çocuk müziği yapıyor. Ha tabii aynen öyle. Yani. Bunlar ilk adam var ya. İlk kez tabii. treşi yapan adam var yani. Ama ilk kadın <gülüyor> evet o ilk ve son yani. Bitti <gülüyor> orada. O müesseseyi kapattı yani. <gülüyor> bu arada dediğimiz gibi 93'te bu Fugue ile başlayan konserler sistesi işte Guns Nervous'lar, Elton John Metallica, Sting. Bu arada Metallica geldikten sonra kimsenin esasması okumamış da. Gerçekten öyle. Yani çünkü hayır yani bundan küçük insana ya da Michael Jackson işte dandik adam falan <gülüyor> demiyorum da. Ya belki bizim için okunmadı bu arada. Yani. Ya, ama hayır o zaman da çok sükse yapmış yani Metallica'nın o tabii, olayı. Tabii. Çünkü hani bir yerde Michael Jackson'la popçu anladın mı? Michael Jackson'da kim gidiyor? Senin gibi Kenan Doğulu konserde gider. <gülüyor> <gülüyor> hani Kenan yani Türkiye'nin daha büyük bir şeye hitap ediyor öyle söyleyeyim daha büyük bir. Ya, hitim, tabii mesela da. şu anda atıyorum. Bir Madonna gelse gider misin? Hı. Düşünürsün de. Düşünürüm. Yani kesin giderim diyemezsin. Yok kesin giderim demem. Ama düşünürüm. Bakarsın bir işte bilet fiyatlarına evet, organizasyona bakarsın. İyiyim, organizasyon? Aynen. Ama hani Madonna geliyormuş işte yani bir bakalım diye. Giderim yani. Ya gidilir çünkü şey de yani bu kadar böyle hani dünyaca ünlü insanları görmek de şey. Kültür bir anlamda. Bir anlamda hani İzlemesi keyifli. Tabii tabii. Yani, yani sevsan de, sevmesen de keyifli yani. Tabii yani, tabii. Mesela, bir fictisant evet. gelirse bakarım yani. Tabii tabii evet. Bir bilet yaptığına bakarım. Bakarım. İşte ama hayır Metallica'da işte şöyle bir şey olmuş. Yani o zamanın metalci gençliği de çok tanınmayan bir zümre. Hı -hı, evet. Hani adamlar şey gitmiş Star TV'nin muhabirleri. Bu arada Stardan paralar yatsın. Star TV'nin muhabirleri. Star TV kesin sponsor olur olurdu. Aynen Evet ya bence de. Şu ekranın bir sağ üstüne Star TV koyarız bence. <gülüyor> <gülüyor> Star, Star TV'nin muhabirleri falan böyle sanki oraya uzaylıları çekmeye gitmişmiş gibi davranıyorlar. <gülüyor> böyle işte gençler burada eğleniyor. İstedikleri tek şey barış, dans ve aşk falan diyor. Böyle sarılan <gülüyor> bir çizgi çekiyor. Bayağı <gülüyor> rahatsızlık veriyorlar falan böyle. Hani çocuklar da sarılıyorlar. Bunlar böyle zoom yapıyorlar falan böyle. Hani çok çirkin. Ondan sonra o yüzden MetaCrosser biraz daha sürse yapmış yani. Böyle <gülüyor> işte MetaCrosser geliyor bilmem ne abuk sabuk tipler gidiyor falan tarzı takılmışlar. Adamın bir tane şey yazmış ya. O çok hoşuma gitti. Diyor ki istemeden de olsa diyor bütün konser gözümden yaş aktı diyor. Başından sonuna kadar. Yani çok maddi bir evet. şarkı söylemi ama devamlı yaşım gelmeye devam etti. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olabilmiş. Çok iyi. Şöyle bir şey vardı. <gülüyor> Iron Maiden konserinde. Iron Maiden tek geldiği konserde. Ha. Ben o zaman bir işte sen vardın. Evet. Turu, da var, turu da vardı. Turu da vardı aynak. Evet evet. Ha, hatta benim ara evet Abi, değil, araçla nasılsın? gitmişti. Araçla evet. Türksel arabasıyla. Evet evet. <gülüyor> Mercedes Vito'yla. Bak o konserdi değil mi? Ama o konserdi Slipknot konser miydi acaba? Yok yok. yok abi, Iron Maiden'ın tek geldiği konserdi. Beşiktaş'ta buluşmuştuk. Evet. Tuğrul'un o konseri anlatması lazım. Çünkü arabada onun çektiğini kimse çekmedi. Niye? Abi şimdi bunlar şey bekliyorlar. Yani Beşiktaş'ta e, işte arabalar toplanmış. Evet. Hani arabaları bize alıp konser alanına götürecekler. Evet yani iki arabaydı. Küçük çiftliğe. Aha. Ve şeyi bekliyorlar hani arabada da çekim alacak bunlar. Kameraları falan var. Hani bize arabada eğlendiğinizi evet. falan böyle hani öyle bir şat yakalamaya çalışıyor herifler. Hı hı. Heriflerin de derdi bu. Hı. Ama biz hiç öyle adamlar değiliz. Evet, evet biz sakin sakin. Biz sakin takılan adamlarız evet. ve bizi arabaları doldurdular. Gelir misiniz geliriz falan. Biz de o sırada şeyi düşünerek binmiştik hatta arabalara yani. Buradan yürümeyelim. Hı hı. Evet, o yüzden evet. bindik. Hazır araba var. Aynen, aynen. İşte bir röportaj yaplar. Biz arabayı aldılar. Arabada şey yapıldı. Bunlar şimdi eğlence bekliyorlar ve arabanın da son müzik şeyleştiler. Arcade Maiden'ın son albümünü. Final Frontier galiba aynen. Hiç bilmiyoruz. Evet, hiç bilmiyorum. Evet, bilmiyorum Kimsenin evet. fikri yok. Aynen. Biz o sırada şarkıya eşlik edip bağırmanız bekleniyor bizden. Arabayla o yokuşlardan çıkılırken falan. Biz tuğul sakin sakin otururken böyle Turul cam kenarından sakin sakin dışarıyı izliyor. Böyle Hı -hı. sanki şey gibi. Arkaya ağır bir müzik koy. Eh. Duygusal bir sahne. The gibi. Nuri Bilge Ceylan. Evet. <gülüyor> böyle bir şey. Doğru. O sırada Tuğrul'da bakarken kamera Tuğrul'un gözüne girip çıkıyor. <gülüyor> Tuğrul'dan hareket bekleniyor evet. sırada ama Tuğrul... ...pasta evet. <gülüyor> Sonra konser alanına geldik arabalarla. Çok iyi hatırlıyorum kapılar açıldı. Hammer'da hatta ya. Evet evet. Hammer'dan indik. Bir tane herif orada böyle gerçek bir metalci, böyle tişörtsüz kel <gülüyor> mi hatırlamıyorum ama... ...şey sert bir adam yani evet. böyle metal konserine gelmiş gerçekten. Ulan ala ala bunları mı aldınız dedi. <gülüyor> Biz böyle çocuk çocuk iniyoruz ama çok güzeldi gerçekten bizde de öyleydi ya bizim havada da öyleydi biz farklı balay bir şeyler evet, yapıyordu. Yani gerçekten bizde hiç o hava yoktu ya. Ama tabii biz gibi yürümeden gittik oraya. gayet evet. güzel hamurlarla falan Mercedes bitoları. Sonra ben internette aradım. Yani o hani bunu çektiler bir yere koyacaklar. Evet. Tüsler i̇şte genç tüsler miydi? Hatırlardı. Aynen öyle. Bu adam tabii ki biz yoktuk tabii ki de yoktuk yani. yani. Başkalarını almışlardır. Tabi yani hak edenler. Evet. <gülüyor> Sadece yolu bedavaya getirmek isteyenler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama güzeldi ya eğlenceliydi ilk aygın maiden konseri ilk maiden konseri bu arada gerçekten çok heyecanlıydı ya o da benim için yine ilk metrekke konseri gibi hı, evet. ve o zaman işte böyle üst üste senelerde gerçekten çok iyi gruplar yani üst üste gelmişler baya şey oluyor ya böyle hani atıyorum metrekke kaçırdım diyorsun hı hı. ama bir hafta sonra iki hafta bir ay sonra mesela hı hı. iyi bir konser oluyor yine evet evet yani senin eğlenebileceğin hı hı. bir konser oluyor ha, sonra... şu anda Böyle tırtıklıyoruz, arıyoruz evet. yok yani. bu sene işte Opet konserine biz Opet'e çok bayıldığımızdan gitmedik. Menowor vardı bir de bu sene evet, oldu mu olacak yok mı? olacak bu hafta sonu galiba. Yani bilmiyorum. bu hafta ya da ondan sonraki hafta sonu olabilir. Opet için kullanmak istedim ben bu hakkımı. Evet ben de öyle. Ben Menowor sevmem zaten denemiyorum. Menowor severim de ya 10 yıldır da dinlemiyorum durak. Ya yani. Yani, yani kaç yaşında dinledim en son acaba? Yani işte ben o yüzden Opet'e gitmek istedim öyle idare etsin dedim ama yani dediğim gibi yani bunu yapmak hani idare etmek için gidiyoruz yani Judas Priest, Whitesnake'i beraber izlemiş insanlarız yani. Tabii. Böyle bir şey olamaz. Siz dediniz. David Coverdale'lı falan. Siz vardınız. Evet. Ben yoktum orada. Biz Uğurcan ve şeytanın kendisi o oh, şey şeytan the devil himself <gülüyor> o oradaydı. Evet. Ve biz onu orada nasıl onu dövmeden geldik? Yani, yani işte o Uğurcan e, orada dinler belki Uğurcan o çocuğu nasıl gırtlağına sıkmadığı evet. onu hiç bilmiyoruz. Yani gerçekten Adama bir sabır gelmiş o gün. Evet. <gülüyor> Yoksa hakikaten onu orada öldürmemiz hani lazım. Sen, yani. ben o değişik karaktere şeyiz. Gıcığız. Alışırız çocukluğumuzla. Evet, alışırız. Evet. Yani yanımızda bir aptal var. Evet, evet. Ve bunlar şeyiz. Gelip gidiyor falan alışırız. Tabii. Ama Uğurcan yeni karşılaştı ve hani savimi girmiştir kesinlikle. Tabii, tabii. tabii. Direkt böyle sarılmalar, marılmalar yani. Evet. Uğurcan bunu nasıl gırtlandı? Ve anladım. adamın yaptığı hareket şu. Adam hiçbir grubu şey yani adam her grubu en önde bizle beraber dinliyor biz en öndeyiz çünkü Hı -hı. yani sahne içinin en önde Hı -hı. sahne önünün değil ama anladım, anladım. o barikatın aynen mi? barikatın en öndeyiz adam her grupta bizim yanımızda kanka grup çıktı işte bilmem falan filan diye bize sarılıp geliyor sonra dur ya ben şurada bir arkadaşlar bakayım grup inince gidiyor arkalarda bir yerde ne yapıyorsa yapıyor bir <gülüyor> grup çıktı anda tekrar bizim yanımızda bu Abi böyle bir adam olamaz ya bu bir adam olamaz bu sadece şeyi ya bu direkt ah, herifin şeyi yani konsepte bu yani. evet evet <gülüyor> böyle yani. Devil himself dediğimiz gibi yani kısacası ben yani bu şeylerin artık geri gelmesini istiyorum ya ha, iyi konser istiyorum yani. evet iyi, i̇yi konser, konser. Istiyorum yani, yani. iyi Aynen. organizasyon daha doğrusu sadece evet, evet. konser yani bir kişi falan değil tabi iyi organizasyon olsun Adamlar çıkmasın yani farklı farklı gruplar çıksın. Evet. Ben yine oradayım yani. Evet evet tabii ben de oradayım canım. Organizasyon istiyorum. Yani bize eğlendiresin oradan keyif alalım. Hı -hı. Ondan sonra Ya yani ben bir günde işte 100 lira, 200 liralık bilet alayım. Aynen öyle. Ama o günüm benim güzel geçsin yani. yani böyle kötü kötü şeyler dinlemeyeyim. Organizasyonda kötü kötü biralar Hı -hı. içmeyeyim. Aynen. Boş böyle oturmayayım. Evet evet. Yani Etrafında gördüğüm etkinlikler böyle güzel olsun. Evet, evet. Standlar bilmem neler güzel olsun. Öyle onları isterim yani. Hani yine mesela öyle bir sahne kursa da birileri sahneye çıksa işte istediğimiz gibi biz Onun çıkabilsek yani ya da tekrar. Gider, gidersin öyle Ne kadar güzel olur. Oturursun. Hı -hı. Orada çıkan grupları dinlersin. Yani Tabii da yani. yetkinlik. Evet. Bu da iyi yani. Tabii canım. Ya ne zaman dinliyorsun ki zaten Tabii. devamlı. Metal konserinde değiliz yani. Zıt Yani devamlı durakta takılan insanlar değiliz. Taksim yok. durakta takılıyor. Durakta yok. şöyle bir şey vardı. Daha doğrusu durakta değil. Bu kapatılan rak var. Ney o? Hard Rock Cafe. Hı -hı. Şey... Ee, bu şeyler abi kimdi White Snake? Cover değil de. Galiba kavurdayol de biri ya. Konser sonrası orada akustik konser yaptılar. Megadet. Megadeth. Megadeth. Megadeth. Mardon. Kaç yıl? Megadeth'in bu üçüncü konserinden sonra mı neydi? Aynen. Öyle bir şey. Evet öyle bir şey yaptılar. Bayram sana ya. bak gizli bir konser. Aynen. Denk Doğru. gelmişler orada. Evet evet. Ya çok keşke çok güzel ya. Keşke denk gelseymişiz ya İnanılmaz olacak diye. Yani. Böyle şeyler olduğunu bilmek bile. İstanbul'da bir çok heyecanlandı yani. Aynen öyle evet ya. Artık yani keşke... Düşünsene bir barda gitmişsin. Hiç konserlerle alakalı yok. Oturuyorsun bir anı içiyorsun. Bilmem ne arkadaşlarını mahvet ediyorsun. Bir anda sahneye şey geliyor. Mega detkili. Dave Mustard çıkıyor. Ben işte size iki gitar tatayı mı falan. Abi şurada iş onu çal falan. İki tane akustik Dave Mustard çalsa ıslanır yani oralı Topucu da mı? Ben var ya. Ben zırıl zırıl olurum. Tabii tabii. Oğlum yani ne demek senin Şu anda da duruyor düşünse. Şöyle aranda 10 adım var falan Ve böyle chill bir ortam. Hı -hı. Yani konser ortamı değil. Aynen. Aa, inanılmaz ya. Çok yani cool. çoğu bir yerden sonra dolmuştu. Herkes arkadaşına mesaj atsam. Ulan şu an burada değil mi? Aslında gitar çalıyor falan diye. Evet. Yani her yerden kalkar gelirdin. Sen orada bana mesaj atsan. Tabii ben. Her yerden gelirdin. Bana da Ben de küçük yoldan kalkarak koşardım <gülüyor> ya. Eve gitmiş yeni konserden çıkıp eve gitmiş dahi olsam geri gelirdim. Yani. Aynen öyle. Dönerdim. <gülüyor> Bizim mesela işte Tuğrul'la bu konser çıkışlarında bir hikayemiz var. Solisfer çıkışı. Artık zaten 3 gündür konserdeyiz. Evet. böyle, ya Ölmüşüz, bitmişiz yorgun argın. Taksim'e çıkacağız. Hı hı. İşte bir yemek yiyelim de eve dönelim. Evet. Derdimiz de o. Abi çıktık Taksim'e. Ve ondan önceki o hani bahsettiğim ya bir tane herif vardı diye. Hammer'la bizi indirip işte gerçek metajları alsaydınız falan diye. Hı hı hı. Falan Bunları mı aldınız diye anlamadım. O adamı biz karşımızda gördük Taksim'de. O adam Ayrı Mayden değil miydi oğlum? Ayrı işte şey. Ha pardon. Sen Aa, üç günün sözü söyledin. Evet doğru doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Neyse çaya gittik. Dürümcü, dürümcüye gittik. Dürümcüye gidiyiz az bir tane. Yani tamam. böyle bilmiyoruz güzel bir dürümcü geçer açık falan. Duran sokağa indik, Sola döndük. O craft barın olduğu yere. Craft barın olduğu yere. Abi girdik bir tane dürümcü bulduk. Oturduk dürümleri yedik. Abi yediğimiz en iyi dürüm falandı. Hı. Mangal keyfi mi ne var orada? O olabilir. Yok oldu dürüm. Sonra çok baktım abi. He. Sonra bulamadım o. O gecelik bir şeydi o. Hı hı. Ya da böyle şey çok iyi olduğu için artık herhalde yorgunluk, evet, falan filan kapanmamışlar. Onasında bir hata da bilmem ben yani. Her yediğim şey güzel gelmiş olabilir ama o gece çok güzel bir dürüm yemiştik. Hatta o herif de şey demişti. Ya gençler işte sosyal medya çılgınlaşıyor. Ben ne yapayım? Abi Facebook'a gir. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir yenişim. Yenişmen Facebook'a ya güzel ya etkinlikte çok seviyorum ben evet evet ben de yani o ortamı keyif alıyoruz yani isteğimiz aslında kısaca bu etkinliklerin geri gelmesi yani yani. şimdi o zaman bu kaydı şey mi yapıyoruz cumhurbaşkanlığına mı gönderiyoruz evet bunu neydi <gülüyor> cumhurbaşkanlığına cimer bir cimer e, cimer e. <gülüyor> ha aynı cimeri e yazıyoruz yeni konser Evet. ne olur bize medalikayı tekrar ettiyorlar oturup bir saat kayıt dinleyecekler Aynen. en sonunda <gülüyor> ah çocuklar bunu istiyor. <gülüyor> miense dertleri buymuş. var e, kesin yaparlar evet evet <gülüyor> Görev bilirler hatta kendilerini. Kesinlikle, kesinlikle bu görevdir yani. Metodikleri bizzada rak. Öyle. Evet. Ee, bir saatte doldurduk. Aynen. Güzel bir yayın oldu. Kayıt podcast, oldu. Podcast, podcast oldu, oldu aynı podcast. zamanda. Esas podcast. Yayın evet. da akıyor aynı zamanda. İşte, işte Twitter'ımız var. Evet şunlardan bahsedelim. Twitter'ımız ikimize ikimiz. İşte SoundCloud'da. Gelecek herhalde. Evet SoundCloud'umuz geliyor. Spotify'ımız inşallah, Spotify'da podcast'imiz. Umarız. Apple podcast'lerde yine olacağız. Google podcast belki. Belki Google podcast ne olmasın. Belki de. Yani bulabileceğiniz her podcast mecrasını bize yorum olarak atın ona da gireriz. Yani i̇kimize mı? ikimiz yazdığınız zaman herhalde o mecralarda çıkar diye evet. umut ediyorum. Aynen. Sayıyla. Bu, bu mecralar sıkıntı yaratmazsa. Yani. Evet herhangi bir şey olmazsa. <gülüyor> YouTube'da var. Twitch zaten. Evet YouTube Twitch ve şeyde nasıl diyeyim podcastlar özellikle Spotify'da ve Apple Podcast'larda umarız SoundCloud'da. Aynen, SoundCloud'da aynı zamanda dinlemenizi ve yorumlar yapmanızı bize ulaşmanızı Twitter'dan yorum yaparsanız daha da şey olur ama herhalde zaten bunu kimse izlemez diye dinlemez iz, diye. İzlerseniz de kısmet. Ikimiz... bakarsınız yani. Aynen. Twitter hesabından mesaj da atabilirsiniz. Her zaman DM'lerimiz açık. DM'den ikimiz... yürüyebilirsiniz. <gülüyor> evet DM'den yürümek serbest. Ondan sonra size helal olsun. Yunusoğlu. <gülüyor> Yunusoğlu kapa atmış. Adamsın. <gülüyor> Hayır kadınsın. Yok yok, bireysin. <gülüyor> i̇şte böyle bir reklam kampanyası düşünememişlerdi bugüne kadar. Evet. Ama biz yaptık ilk defa. Bunu da e, tüm camiaya bağışlıyorum. O zaman 200'e 200. O zaman görüşmek ekimiz... üzere. Out. Chat. Öyle böyle mi böyle bitiriyoruz? Böyle yani. bitiriyor özelde. İkimiz ikimiz out diye. Evet, chat diye bitiyor böyle. Aynen değil mi? Asla o kadar kolalamayacağız cool galiba. Ya. Yok bitirişlere falan bizim bakmamız lazım. Nasıl çözüyoruz bunları? Kısmet. Neyse chat diye bitiriyorum bakayım. Hadi. Chat.